1055, numaralı konu, inanmayanların kıyamet gününde yüzleri üzerinde sürünmeleri. Evet, kendilerine kıyamet gününde kafirler yüzleri üzerinde nasıl getirileceklerdir diye sorulduğunda Hazreti Peygamber, insanı dünyada iki ayak üzerinde yürüten Allah Teala kıyamet gününde de yüz üstü yürütmeye kadirdir buyurdular.